Hepsiyete herkese merhaba saatlerimiz 20 çift sıfırı gösteriyor bugün 8 Mart Perşembe Çağdaş Düşünme ile karşınızdayız yepyeni bir programa başlıyoruz peki nedir içeriği temelde düşünmeyi özelde ise Çağdaş Düşünmeyi ele alacağız çoğu zaman birbirimizi suçluyoruz aklımızı kullanmamakla düşünmemekle düşünememekle Çağdaş düşünememekle suçluyoruz. Peki akıl nedir? Nasıl kullanılır? Nasıl düşüneceğiz? Ve nasıl çağdaş düşüneceğiz? İşte tüm bunlara cevap arayacağız. Profesör Doktor Niyazi Kahveci'nin bilgileri ışığında. ilk programımızda çok güzel bir güne denk geldi. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Tüm kadınlarımızın Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Başlıyoruz. Evet, Niyazi Kahveci Profesör Doktor Niyazi Kahveci yanımda. Bundan sonra birlikte bu programı yürüteceğiz. Her Perşembe 20'de başlayacak 20 çift sıfırda. Hocam merhaba. Merhaba. Neler söylersiniz ilk programımız? Öncelikle bu programı ihdas ettiği için kanalınıza ve emeği geçen arkadaşlar evet, en çok emeği geçeceklerden biri desisiniz size teşekkür ediyorum. Çok anlamlı bir program. Çünkü yüzlerce televizyon kanalı var, onlarca ana akım televizyon kanalları var. Hiçbirinde toplumu ileriye götürecek, bırakın ileriye bugüne getirecek bir tane program olmadığı bir durumda. Bilakis toplumu hep geriye götürenle programların popülist ve hatta sömürgeci anlayışla eskiyi, geçmişi, kendi insanına satarak sömürmekle o güzelim saatler günler doldurulurken böyle bir programın bu kanalda ihdas edilmesinden dolayı ben çok memnunum. Memnun olmamın sebebi yani halkımıza bir şey asıl ihtiyaç olan bir şeyi e, anlatmaya çalışacak olma fırsatını bulmamızdan dolayıdır. Biz de teşekkür ederiz hocam. Bilgilerinizi bizimle paylaşacaksınız. Nasıl aydınlatacağız, nasıl olacak, nasıl bir yol izleyeceğiz? Evet. Amacımız ülkemizde eksikliğini gördüğümüz ama bu total bir eksiklik, kolektif bir eksiklik, toplumsal bir eksiklik. En alt katmanından en üst kafa katmanına kadar kafa katmanını da işgal eden bu ülkenin o katman dahil olmak üzere herkeste eksik olan bu e, öncelikle düşünme, sistemli düşünme ve çağdaş düşünme. Bunu e, dilimiz döndüğünce anlatmaya hatta öğretmeye, Bazen de uygulamalı yaparak onunla oluşmaya çalışacağız. Evet hocam en üst katmanda da eksik dediniz. Yani düşünme gerçekten en üst katmanda da eksik mi? Akademisyenlerde falan eksik mi mesela bu? Şimdi ben tabii ileri dünyada ki kafa katmanını biliyorum. Çünkü master'mı doktoramı da oralarda yaptım efendim, orada gördüğüm şeyin kırıntısını bile burada göremiyorum. Orada kafa katmanını işgal edenler ve oradan geçinenler, toplum, ülke, ona para ödedikleri e, o kesim günde 10 saat okuyor ve 10 saat düşünme işlemi yapıyor. Biz en son katman varıncaya kadar dahi toplam 10 saat düşünme hem istenmiyor hem yapılmıyor bilakis bilmiyoruz da ne olduğunu nasıl yapıldığını da bilmiyoruz ana, ilk orta, lise, üniversite yüksek lisans yukarıya doğru hiçbir yerde şu üç konu okutulmuyor öğretilmiyor akıl nedir nasıl çalışır Düşünme nedir, nasıl yapılır? Daha kötüsünü söyleyeyim. Bilim nedir, nasıl yapılır? Öğretilmiyor. Ve yapamıyoruz yani. zaten. Zaten yapamamamızın bir sebebi olmalı. Yani olgu, obje ve olayların sebeplerini röntgenini çekerek x-ray'ini çıkaran bilim ve felsefedir. Özellikle felsefe. Felsefe hakikaten Kişilerin kafalarının yani düşünsel yapılarının e, röntgenini çeken bir aygıttır. Yani üç kelimelik bir kişiden bir cümle, üç adımlık bir hareket bir cümle duyduğunuz zaman, üç adımlık bir hareket gördüğünüz zaman onun hakkında 500 sayfa, ...kapasitesi, kalitesi, kalibresi, çeşidi, yapısı hakkında 500 sayfa kitap yazabiliyorsunuz yani. Çok bilgi var ve çok fikir var. Evet, yok. Evet, peki hocam sıradan bir vatandaş 10 saat düşünmeye vakit ayırır mı sizce? Ayırır mı? Ayırabilir mi? Yani daha çok şey denir ya işte geçim sıkıntısı var, ben bununla uğraşamam, işte felsefe bizim işimiz değil gibi. Ne önerirsiniz, ne dersiniz? Tabii bunu felsefe olarak almamak lazım. Çünkü felsefe deyince bizim milletin hormonları kabarıyor. <gülüyor> Sistemli, beşeri düşünme diyeceğiz buna. Sistemli, beşeri düşünme. Bunları tabii daha sonraki programlarda hep açıklayacağım. İnsan denince, yani insanın yapısı ve her şeyi... Kaç yapıdan oluşuyor, boyuttan oluşuyor bunları anlatacağız. Hı hı. Şimdi ben size şunu söyleyeyim. Hiçbir kafa saniye düşünmeden vakit geçirmez. Bütün kafaları 7-24 gece uyurken bile düşünüyor. Ama bu düşünme ne tür bir düşünmedir? Bunu bilmiyoruz ki. Adını da bilmiyoruz. Bu ne doğurur ne üretir onu da bilmiyoruz. Ha bunun ne olduğunu da öğreteceğiz. Bunun yerini öbürünü yapsın. Evet. Yani normal sıradan vatandaş deyip geçmemek lazım. En azından ana babadır, kardeştir, abidir yani. E, çocukları açısından çok önemlidir. Hı hı. Özellikle çocukların 10-12 yaşına kadarki dönemleri bu kafanın içinin yani Düşünme yapısının oluşumu ve gelişimi açısından çok önemlidir. O farkına varmadan çocuğunun kafasını taşlaştırıyor. Kendi düşünme yapmadığı için, onunla da oturup yapmadığı için, öğretmediği için o da tabi bırakıyor okullara. E, okullarda öğretmenlik yapanlar da onların bizlerin çocukları onlar da düşünmeyi bilmeden e, tabi ezberliyoruz bunların hepsini anlatacağız hı hı. ezberlemenin e, katkısı ne zararı ne hı hı. fonksiyonu ne düşünmenin ki nedir e şimdi bu 10 yaşına kadar 12 yaşına kadar kafa taşlaşınca katılaşınca kayalaşınca ...onu yüz yaşına kadar da açamazsınız kolay kolay. Yani çocukluktan başlayacağız. Kesinlikle o çocuğun o yaşlarda kafasının... E, ...düşünme yetisini kaybetmesini önlememiz... ...bilakis geliştirmemiz lazım. Yoksa profesör olur çocukluğunun şeyinden çıkamaz. Evet. Çıkamaz. Hocam şimdi programımızın adı Çağdaş Düşünme. Evet. Şimdi siz buna çok dikkat ediyorsunuz. Hı hı. Düşünme ve düşünce. Nedir hı. ikisinin farkı? Çok teşekkür ediyorum. Şimdi ülkemizde ben görüyorum düşünme kelimesi pek kullanılmıyor. Pek değil hiç kullanılmıyor. Felsefecilerde bile düşünme kelimesini duymuyorum. Hep düşünce kullanıyorlar. Düşünme ile düşüncenin daha ayırdığını yapamamışız eğitim sistemimizde. Düşünmeyi İngilizce thinking deniyor ya da contemplation. Düşünceye de fikir, fikirdir yani ona da thought diyor düşünce. Yani düşünce düşünme işleminin sonucudur. Biz direkt sonuç odaklı Tebrik ediyorum. Biz hep ürünlerle, sonuçlarla buna avcı toplayıcılık deniyor. Yani milyonlarca yıl insanlık Allah'ın verdiği doğadaki ürünleri avlayarak, toplayarak geçindi, geldi. Ama bugün öyle değil. Artık kendiniz de imalatçı, üretici olmanız gerekiyor. Sadece imalatçı, icatçı da yetme, şey, üretici yetmiyor. İcatçı olmanız gerekiyor. O nedenle biz hep sonuçlarla uğraşıyoruz. Sonuçlarla uğraştığınız sürece sonuç alamazsınız. Evet hocam. Peki bu sistemli bir şey mi? Yani düşünmememizi mi sağlıyorlar? Biz sağlıyoruz. Biz yapıyoruz. Biz benim bildiğim, yani çünkü Türk tarihini... 1000 seneden önce pek bilmiyoruz. Pek eserler de yok. İslam'la başlatılıyor. İslam sonrası o da bin yıl. Sonrasına bakıyorum. Bu düşünme işinden hep kaçmışız. Bir tür düşünme yapmışız. Dediğim gibi o şey düşünme. Biz ona sofistik ve sofistike düşünme diyoruz. Bunu yapmışız. O kendiliğinden oluyor zaten. Ama sistemli ve sistematik düşünme, kendi kontrolünüzde, yönetiminizde manuel olması gereken bir düşünme. Bunu hiç yapmadık. Fakat e, hep öyle gideceğini de zannettik insanlığın. Fakat 18. asırdan sonra işler değişti. İşler koldan kafaya geçti. Biz bin yıl Allah'ın verdiği güçlü kolla savaşlar yaptık, fetihler, zaferler kazandık, bu arazileri aldık. Milyonlarca şehit ve gazi vererek, elbette onların da manevi şahsiyetleri önünde eğiliyorum, saygı duyuyorum. Onlar hiç yararlanamadılar bu fethedilen arazilerden. Burada tabi yeri gelmişken onu da deneyeyim. Onlar hep gençlerdi. 18-20 yaşında, bin yıl. Ee, ülke fethedelim. Gelen nesillere rahat, müreffeh bir hayat bırakalım diye yaptılar. Canlarını verdiler. Ama bin yıldır bu ülkede rüşvet ve yolsuzluk bir türlü bitmedi. O nedenle de kimse bu rüşvet, yolsuzluk, hırsızlık, haksız kazançla elde ettikleri bu nimetlerin şeyini de hayrını da görmüyor. Çünkü onların ahı var, ahı. Peki bu söyledikleriniz neden e, dur denilemiyor bunlara peki? Bunları da hep açıklayacağım. İnsanın <gülüyor> yapısını açıklarken bunları da hep açıklayacağım. Her şeyin çeşitli sebepleri var. Şimdi onu unutmadan söyleyeyim eee 18. asırdan sonrası çok önemli. Yani bu ülkede bin yıldır halk katmanı görevini yapmıştır ama kafa katmanı hiçbir zaman görevini yapmamıştır. Hep hazırı tüketmiş, haksız yere kral hayatı yaşamıştır. Onlar bu kral hayatını yaşarken bin yıl bu kitapta Görürsünüz. Bin yıldır burada beş milyon yıllık düşünme tarihi var da. Evet. Efendim bizim kesitimiz son bin yıla tekabül eder. O bin yıldan o zaman tabii Batı'da oluyordu bu e, düşünme. Mesela on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı, on, üç, on yirmi, yirmi, yirmi. asırlarda. Oralarda yapılan düşünmenin bir çeşidi benzeri ve bir tanesi bizde yapılmamıştır. Yapmadılar. Kolay geldi. Hatta kaçamak olarak yapmaya çalışanlar vardı. Onları da müesses düzenleri bozulacak, sömürgecilikleri sona erecek diye egemen ulema ve umera takımı kafirlik kulpu takarak Çoğunu bertaraf etti. Kelleleri gitti. En büyük denizcimiz Piri Reis değil mi? Nasıl öldü bir bakın tarihe. Kellesi uçurularak öldü. Şimdi 18. asırdan sonrası çok önemli. Çünkü insanlık tümden yeni bir faza geçti. Ve bu faz Tamamen sistemli, beşeri düşünmenin ürünü olan bir faz. Ne oldu Osmanlı? Neden kaybetti? Efendim dal, budak, yaprak, teferruat, sebepler elbette var. Temel sebep şudur. Temel sebep ulema takımı, müderris takımıdır. Yani toplumun kafa katmanını işgal edip çok güzel maaşlar alıp, kral hayatları yaşayıp, yanında da Umera takımı. Bu son e, dizi var, Payitaht Abdülhamit. Ben de izliyorum onu, o tarihi de biraz bilen biri olarak. Orada çok bariz de ortaya konuyor. Bugün şu boğazda bildiğimiz yalıların çoğu rüşvetle alınmış yani. Paşaların yalıları. Umera'nın yalıları. Bümem Şimdi görevini yapmadı. İşler koldan kafaya geçti. Artık Allah vergisi kolla savaş yapılmıyor. Kafa ürünü teknolojik ürünlerle savaş yapılır olunca Osmanlı cantların üzerine oturdu. <gülüyor> Bakın. Bin yılda, bin yılda milyonlarca şehit ve gazi vererek aldığımız bir hesaba göre beş milyonla on milyon kilometre kare arasında değişiyor araziyi üç yılda verdik. Üç yılda. Neden? Çünkü işler koldan kafaya geçmişti. Ve bizde o kafa yoktu. E kol da iş yapmıyordu artık. Peki bugünkü durum ney? Aynen devam ediyor. Bugün yüz binlerce kişi bu ülkenin kafa katmanını işgal edip de bir tane felsefi fikir, bir tane bilimsel bilgi icadı yapamıyorsa bunu millet olarak, ben vatandaş olarak sorgulamam lazım kardeşim. Niye yapmıyorsunuz? Üniversitelerde hocalar mesela verdiği notlarda tırnak içinde e, alıntılar yapıp, bunları birleştirip e, sınav Efendim, notu olarak toplama, veriyor. Toplama asansör gibiyiz. Bir parçası öbürünün bir parçası öbür şirketten toplayıp asansör her gün bozuluyor. Bununla bir şey olmaz. Yani bunların üzerine ciddi bir şekilde gitmek lazım. Bugün, dün, her zaman öyle. Bu ülkede Siyaset neden çok önemli? Ya i̇leri ülkelere bir bakın. Siyaset hiç önemli değil. İki yıl, üç yıl var seçimlere. Kim başbakan, kim cumhurbaşkanı, kim ne, kim ne olacak bunlarla meşgul. Neden? Bunun da izahı var. Bunun da üzerinde bilimsel ve felsefi durmamız lazım. Hı hı. Bakın size şunu söyleyeyim. Demokrasilerde eğer halk demokratik özelliklere demok sahip bir halk değilse orada ülke elden gider. Gidecek yani. Bunun başka yolu yok. da beraber çünkü kemiriyor yani. Voltur Lippman'ı sanırım hocam. Şaşkın sürüden bahsediyor ya. Bizi evet. şaşkın sürü mü yapmaya çalışıyorlar? Yani. Demokrasi değil. Biz, biz kendimiz biz yapıyoruz. Kendimiz yani biz şaşkın de. sürmüyoruz demokrasilerde. Ya biz elbette tabii onu ben bilimsel açıdan el almam lazım. Hı hı. Sürü derken animallık ifade ediyor. Elin oğlunda bu alanla ilgili üç tane bilim dalı var. Etoloji. Türkçesi etoloji. etoloji. Etoloji. Daha bizde duyan bile yok bunların. Social etoloji. Sosyal etoloji. Üç. Huminal etoloji. Bunlar hayvanların davranışlarıyla o huminal etoloji de insanların hayvansal davranışlarıyla ilgileniyor. O söylediğiniz orada var doğru. Oradan geliyor. Tabii oradan geliyor. Hı hı. Kesinlikle mesnetsiz, delilsiz, bulgusuz e, hiçbir şey söyleyemezler ileri dünyada. Çünkü orada otokontrol var. Böyle hiçbir yani buradaki gibi merdiven altı, kaçak, kaçama, korsan, kitapları bastıracağınız yayınevi bulamazsınız. Çünkü hiçbir yayın evi böyle kitap bastı dedirterek itibarını kesinlikle kaybetmez. Kaç para kazanacaksa kazansın hiç orada değildir. Burada antifarantez şunu söyleyeyim yani hakikaten çok güzel sorular soruyorsunuz ve laf lafa açıyor. Bizde her şey çağ dış taşlığın zıttıdır. Kapitalizmi de biz çağda, çağ dışı, çağ öncesi sistemle yapıyoruz. onlar da gelince gelince anlatacağım demokrasiyi de monarşi e, kalıplarına dökerek yapıyoruz. Efendim ama şu bu çağdaş ekonomide ileri dünyada iş yapmak için para yapılır. Bizde para yapmak için iş yapılır. Bakın bu çok önemli bir farktır ama e, çok kısa bir cümledir ama çok şeyi izah eder ve bunlara dayalı sonuçların da çok farklı olmasına sebep oluyor. Aç göz, para göz, yolsuzluk, hırsızlık hep bundan dolayı oluyor. Esnafın çalması, sahte buğday, sahte evetim bakliyat, sahte inşaat, sahte sahte sahte hep bunun sebebi. Çağdaş kapitalizm sistemini uygulamamak. Çağdaş kapitalizm sistemini bir önceki kişisel ekonomik zengin olma sisteminin kalıplarına dökerek uygulamaktır. Kardeşim, kapitalizm zengin olma sistemi değildir. Kapitalizm büyüme sistemidir. Kişisel işletme, ekonomi, zengin olma sistemidir. Dolayısıyla kapitalist sistemde istihdam yaratmak iş dünyasının görevidir. Bu da yanlış bilindiği için işsizlik oranlarının artması siyasetin şeyi olarak görülüyor. Evet. Tamam siyaset gerekli tedbirleri alacak teşvikleri yapacak. Ama sonuçta sonuçta istihdam yaratma görevi kapitalizm dünyasının, iş dünyasının işidir. O nedenle şimdi Türkiye'de ben 25 milyon çalışan kişiden hareketle her yıl 1 milyon yeni iş gücü geliyor. Dolayısıyla bu bütün işletmeler madem sen bu ülkenin işletme efendim kotasını kullanıyorsun her yıl yüzde dört büyümek zorundadır. Hükümetlerin yapması gereken de bu, takip etmesi lazım. Niye büyümüyorsun kardeşim? Nedir ihtiyacın? Yoksa küçülerek küçülüyor, küçülmez mi? Ben vergimi tanırım dersen. İşsizlik artar. Çünkü bu sistem komünizm ya da sosyalizm değildir. Evet. Bakın Bunlar hep 18. asırdan sonra çıkan sistemler biz eskilerini bile doğru dürüst öğrenemeden her alanda işte kadın hakları, eşitlik, insan hakları, ulus kavramları bunları da hep eski algı kalıplarına dökerek içlerini boşalttık, bozduk, tahrif ettik. Kardeşim 10 kilometreden geliyordum. 3 saatte gelemedim trafikten dolayı. Neden? Çünkü bu ülkede her işte el kol para boyutu var, kafa boyutu yok. Çağdaş kafa boyutu yok. Bilmiyor kimse. Şimdi herkes bir çeşit düşünme yapıyor değil mi? Fakat bu düşünmeyi nereden öğrendin? Bir soralım. Hiç bir yerde öğretilmiyor. Öyle kendi kendimize gelişti. Nerede Doğru gelişti? yanlış Yana bilmiyoruz ama. deriyor değeri yok ki o düşünmenin. Sonuç da ortada. Yani demokrasi eşitlik diyoruz. Halen büyüğün ve güçlünün egemenliği var. Evet. Güçlünün egemenliği doğada olur. Sosyal esoloji de oluyor. Şimdi bakıyorsunuz bir büyük geldiği zaman, büyük de artık eskiden gibi değil, eskiden olduğu gibi değil. Yaşça büyüklük kalktı o bizim e, geleneksel değerlerimizde. Yaşça büyüklük önemliydi. Şimdi ekonomik büyüklük de artık pabucu dama atıldı. Siyasal büyüklük, bürokratik büyüklük. Bir siyasal büyük gelince trafik polisi trafiği kesmek için geliyor. Kardeşim bu ülkenin sahibi vatandaş büyük kim? Trafik tıkanıyor 3 saattir bir trafik polisi trafiği açayım diye gelmiyor. Kardeşim senin paranı görünüşte o büyük ödüyor ama senin paranı bu millet ödüyor. Bu ülke ödüyor. Doğru. O sonuçlarla meşgul. Hı hı. Benim atamamı kim yapıyor? O da onu istismar ediyor tabii yetkili. Ne, nasıl yani vicdan rahat ediyor ki senin yüzünden bir kişi bir kişi yüzünden milyonlarca araç trafiği kesiliyor yani. Ya bunları görebilir misiniz ileri dünyada? Niye? Çünkü ileri dünyada Çağdaş düşünme egemen. Arkadaşlar, ey halkım, bunu öğrenmediğimiz sürece çağdaş düşünmeyi, öncelikle düşünmeyi, bunu öğrenmediğimiz sürece, bununla oluşup, bununla hayatımızı yaşamadığımız sürece, çok üzülerek söylüyorum, bu toprakları elde zor tutarız. Yani düşünmeyen toplum yok olmaya mahkumdur diyebilir miyiz? Kesinlikle aynen öyledir. Bundan sonra düşünme yoksa teknoloji icat edemezsin. Toplumunun karnını doyuramazsın. Şu trafik sistemi çağdaş bir sistem. Kardeşim kanı kafasıyla, kanı icat eden düşünme sistemiyle bunu yönetemezsin ki. Yani senin çağdaş düşünmeye sahip olman için hiçbir sebep göremiyorum ki. Ne öyle bir eğitim aldın verdin ne de kendin bir çaba harcadın. Çaba harcası olur. Yok ne gerek var ki? Yani düşünmeye uğraşmaya on saat ne gerek var? Kafanı çalıştıracağına affedersiniz kuyruğunu çalıştır. Yetkiliyle aranı uydur. Makamlara gel, sınıf atla. Makamlarla kilaranı uydur, bir gecede bir gemi mal ithal et, yüz milyon liralık zengin olsun. Bunlarla arkadaşlar, kendi kendimizi yeriz, efendim tüketiriz, 18. asırdan sonra işte 1. Dünya Savaşı yumruğu gelince 5 milyon kilometre kare 3 yılda gitti. Şimdiki yumruk daha tehlikeli, daha güçlü. Buna bir an önce el, el atıp gereğini yapmak gerekiyor. Evet. evet. Hocam biz o zaman az önceki söylediklerinizden şunu çıkarabilir miyiz? Biz yaşamak için amacımız yaşamak ama çağdaş toplumlarda amaç gelişmek kesinlikle. Evetin tabii biz de program akışı içerisinde çok şey anlatacağız. Hı hı. Bunlardan biri insanlığın hedefi. Nedir? Ne yapıyor onun için? Ya biz bununla biz hani bizim bunlardan haberimiz yok. Biz açık söyleyeyim bu hedefin uygulanması için, gerçekleştirilebilmesi için, gerekli cevherin e, yetiştirilmesi ve oluşturulması için madenlerde olduğu gibi birer cüruf malzemesi, görüyor, malzemesi görevini görüyoruz. Evet. Yani curuf atılacaktır. Cevhere dönemediğin sürece, cunuf atılacak atılmak için var. Ya da dünyaya gübre olarak gelip gidecek. Ve çok acımasız bu. Çok acımasız. Ara var mı? Veririz hocam ara. Bakalım saati. Ee, hocam aslında biz halka da sorduk. He, güzel. Düşünme nedir? Tamam. Akıl nedir diye çok sorduk. Güzel. Çağdaş düşünme nedir diye sorduk. Yönetmenim de hazır ettiyse onu eğer. yapayım e onlara bakayım. Tamam hocam onu izleyelim. Şimdi verelim ekranlara Röportajı buradayız biz Akıl nedir sizce? Akıl bence vicdandır, merhamettir, empatidir, hoşgörüdür, tevazudur yani. Budur yani benim. Düşünme nedir? Düşünme de e, gene bu biraz önce söylediklerimle e, ortak çalışan bir şeydir Zaten e, vicdanı, e, empati duygusu, tevazu olan bir insan e, güzel düşünür hı. Akıl düşüncedir bir insan düşünemiyorsa Akıl yoktur zaten hı hı. Böyle düşünüyorum ben yani. Evet. O zaman düşünme nedir diye sorayım. Düşünme de ya şimdi soruyu sordunuz ama yani soruyu hazırlıklı dedim nasıl bir cevap vereceğimi bilemiyorum ama yani de bağıdaşlı bir konu. Düşünceyle akıl, sağlıklı düşünüyorsan akıllısındır ve bunda düşünce, düşünmeye yansıtmak lazım. Akıl. Evet. Yani akıl insanlarda bulunan bir şey tabi de. Ne diyeceğim bilemiyorum şu anda. Akıl, insanın kendisini iyi yönetmesidir. Çevresini ve kendisini iyi yönetmesidir. Akıl nasıl kullanılır sizce? Akıl iyi kullanırsa güzel bir şeydir. Kötü kullanırsa kötüye götürür yani. Allah'ın verdiği bir şeydir yani. Bluetooth'tur. Değil mi? İnsanlar. Düşünme nedir? Düşünme. Düşünme, insanların doğru hareket etme yönünde kendi kabiliyetleridir yani. İyi de düşünebilir, kötü de düşünebilir. Çağdaş düşünmededir sizce? Ya bana göre ileri şartlarda yaşayabilmek, ileri şartlarda hayatı değerlendirebilmek ama bazılarına göre daha değişik mesela Bana göre düzgün yaşayabilmek. Bir takım yeni çıkan şeyleri algılayabilmek, onlardan yararlanabilmek, gelebilmek. Akıllıya gidiyor. Akıllı önce düşünce ve akıldır. Akıllı olursan, düşünürsen her şeyi düşüneceksin, tartışacaksın. Ondan sonra karar vereceksin, akıl olur. Karar düşünmeden, etmeden karar verirsen akıllı değilsin. Evet. Nasıl kullanılır akıl sizce? önce doğru düz kullanacaksın. Oturduğun yeri bileceksin, kalktığın yeri bileceksin. Yaptığın işleri bileceksin. Eğer güzel şekilde kullanırsan akıl olur. Evet. Peki çağdaş düşünme nedir sizce? Çağdaş düşünme, çağdaş düşünme, çağdaş düşünme, ileri, ileri görüş. Hı hı. Akıl, e, gücün e, ve e, bilginin iyi kullanılmasıdır aslında. <gülüyor> Allah insana e, aslında aklı belli bir derecede vermiş. İnsanın e, şeyi de, aklı da belli bir yere kadar yatıyor. E, Allah'ın verdiği nimeti belli bir yere kadar kullanıyoruz. Kendi nimetleri yani kendi ölçümüz kadar. İstesek de Bazı şeylere e, aklımız yetmiyor derler ya İşte o öyle yani Düşünme ben, nedir sizce? <gülüyor> Bu soruları çok mu <gülüyor> Düşünme e, Şu an düşünüyorum <gülüyor> Akıl Kullanabilene ne? Yani Yüce Yaradan'ın bize bahşettiği Diğer varlıklardan üstün kılan Bir yani bizim vücut anatomun bizi harekete geçiren ve de kullanmamızı sağlayan bir araçtır. Hı hı. Düşünme hayatın her evresinde bize yardımcı olabilecek ve de bizi yönlendirebilecek Yaşayış biçimidir. Hayvandan farkımız olmaz yani düşünmeden hayvandan farkımız olmaz. Çağdaş düşünme şimdi 2000li yıllardayız. İleriki safhalarda teknolojinin hayatımıza getirdiği ve götürüsünü anlayabilmektir. Yani aslında çağdaş yaşam ııı ee, Ulu Önder Atatürk'ün bize bağış ettiği zamanla hayatımızda bugüne kadar gelmiş ve bugünden sonra da devam edebilecek yeniliklerdir. Hı hı. Çağdaş insanlar kendini aşan insanlardır. Akıl o şeyi insan ondan düşünür. İnsan oradan düşünür. Olmasa ne düşünecek? Düşünmenin nedeni akıldır. Evet. Düşünme nedir sizce? Nasıl yapılır? Allah, Allah, şuur, bilim, elim, bilim, evet. elim, elimi ağımla biliriz. Akıl bence bana göre Allah'ın insanlara en büyük bahşettiği şeydir. Kullanabilene. Akıl nasıl kullanılır peki? akıl, okuyarak, gezerek bir insanın zekası sosyallikle gelişir. Yani görerek, gezerek bunun için de maddiyat gerekir. Rabbim bize bir şeyleri verdi, bahşetti. Bunu kullanmak da bizim elimizde. Yani ee, tabii ki biz bunu yönlendirebilmek ya da bir şeyleri okuyup görebilmek. Yani bir şeylere körü körüne bağlı kalmamak gerekiyor. Bir aklı ee, yetisi varsa bir insanın hiçbir şey körü körüne bağlı kalmadı. Okulu araştırır. Ne kadar çok kitap okursak ee, rahmetli Atatürk ee, 57 yıla bir dünya kitap sığdırabiliyorsa biz hala biz onun yaşına gelmeden kaç tane kitap kita okutuyoruz ya da okutuyoruz. Tartışmak lazım. Okuyan bir toplum değilsiniz Peki düşünme nedir sizce? Düşünme eee yani bir şeyi üretebilmek, fikir. Yani onun üstünde kafa yormak. Yani eee bir şeyi düşünürsen, kafa yorarsan mutlaka sonuca ulaşırsın ve eee şöyle bir tabir vardır. Kader hareket etmeyen insana yardım etmez. Hareket edersiniz. Kader size yardımcı olur. Yani aslında kader eee oturarak ...ne kadar başarılı ulaşabilirsiniz? Düşünmek gerekiyor. Düşünmek şu anda mesela siz düşün, buradasınız. beni düşün, Geçenleri düşünüp böyle biriyle konuşmak için O da bir düşünce. Yani düşünmek, bir, bir şeyleri düşünebilmek... ...bir şeyleri yapabilmek, eyleme geçirebilmek... ...düşünmek insanların... ...dediğim ya akılla bağlantını aslında... ...aklı olan insan, düşünebilen de insandır zaten. Çağdaş düşünme sizce nedir? Çağdaş düşünme... Ee, ...bana göre... İnsanların e, yaşam standartlarını nasıl yükseltebilirim? İnsanları nasıl mutlu edebilirim? İnsanlara nasıl hizmet götürebilirim? Ya da bu bireysel olabilir ya da toplumsal, çevresel olabilir. Yani bir bir küçük mahalleden tutun, e, bu topyekun ülkeyi ilgilendirir. Yani insanları e, düşünmeye sevk edici programlar bekliyoruz. Evet akıl nedir? Nasıl çalışır? Düşünme nedir? Nasıl yapılır? Çağdaş düşünme nasıl yapılır diye sorduk. Ekranlarınıza taşıdık cevapları. Tabii sizlerden de yorum bekliyorum. Sizlerden de soru bekliyorum. WhatsApp numaramızı verelim hemen. 0545 357 42 13. Tekrar ediyorum. 0545 357 42 13 numaradan bize whatsapp'tan ulaşabilirsiniz yazabilirsiniz cevapları bu sorulara cevapları yazabilirsiniz size bize soru sorabilirsiniz şunu da belirteyim sorularınızı alacağız bu akşam haftaya perşembe cevaplayacağız sorularınızı sadece sizin sorularınızı ayıracağımız bir bölümümüz olacak haftaya bunu da belirteyim bekliyorum cevaplarınızı hocam nasıl buldunuz bir kere öncelikle size teşekkür ediyorum çünkü Türkiye tarihinde ilk kez sorulan sorular bunlar. Öyle mi? Tabii. Tabii vatandaşımızı e, yadırgama, efendim, yargılama için de değiliz ama bilmiyorlar. Yani sınava girseler hepsini bırakırım yani kalır. Evet. Bilmiyorlar. Ama o değil ki onlar sadece. Hı hı. 80 milyon da kalır. Çünkü bakın bu millet bin yıl oldu Müslüman olalım. Ve son birkaç yılda da yoğun bir din eğitimi var medyada, okullarda, camilerde. Dinle ilgili sorular soruyorlar hiçbirini cevaplayamıyorlar. Bilmiyorlar. En çok konuşulan şey ama hep kısır döngü mü diyorsunuz? Tabii. Şimdi bunların tabii hepsinin bilimsel izahı var. Şimdi bir kere... Bir konuyla zihinsel işlem yapmadan tanışmakla kalırsınız, tanışırsınız unutursunuz. Bir şeyi öğrenmenin yolu, onun üzerinde zihinsel düşünme işlemi yapmaktır. Bakın bin yıl önce bu toplum padişahların, sultanların, hanların, hakanların talimatlarıyla Müslümanlığa girdiler ve bin yıl bile bin yıl boyunca bir kez bile olsun din üzerinde bir zihinsel düşünme işlemi yapmadığı için bugün bile dini halen bilemiyor. Bilemiyor, onunla oluşamıyor ve davranışlarına onu yansıtamıyor. Yoğun bir dinsellik bulunmasına rağmen ortalıkta Gram dindarlık yok. Olmayacak, mümkün değil. Çünkü kulaktan dolma ile oluşma olmaz. Bunları da anlatacağım daha sonra. Yüzyıl olduğu laiklikle tanışalı, ben her zaman felsefi ve bilimsel analiz sonucu yaptığım, bulduğum çıkarsamalar nedeniyle Atatürk'e hep dua okurum. Allah ondan razı olsun. Bize bu çağdaş düşünmeyi, düşünmeyi geldi tanıttı. Onun da en önemli ürünü olarak laikliği tanıttı. Ama yüz yıl boyunca kendisi yapmadı. Ondan sonra gelenler. Talimatla, yasaklamalarla, emretmelerle, kanunlarla laikliği dayattıkları için, tartıştırtmadıkları için, toplumsal kolektif zihin onunla meşgul olmadığı için laikleşemedik. Yüzyıl sonra laiklik de gitti, o dayatanlar da altında kaldı, inim inim inlediler. Çünkü onlar da onu sadece sattılar Atatürk'ü, Atatürkçülüğü, laikliği üzerine bir gram fikir eklemediler. Yani bir arpa boyu yol kat edemedik demek bile fazla mı diyorsunuz? Yani evet. geriledik mi yüz sonra? Bakın bu işler yayla çekerek yay, yay düşünün, çekerek uzatmak, genişletmek, yaymaya ya benzer. O yayın ucu şuradan kurtulduğu zaman eğer onu kablo haline, tel haline getirmezseniz işlem yaparak, uğraşarak o kurtulduğunda geri gidip çarpacak, orayı da tahrip edecek. Evet. Şimdi bakın televizyonları ben bir hem ilahiyatçı hem sosyal bilimci hem de felsefeci olarak Programları zapinle tabi hepsine öyle uzun zaman şey yapamıyorum. Özünü alacak şekilde izliyorum. Ya bin yıl önce Müslüman olmuş bir millet bin yıl sonra da aynı soruları soruyor. Değil mi? Sakız orucu bozar mı? Sakız. Taktık hocam ona. Dahası bozar bozmaz mı? Bir türlü öğrenemedik onu biz. Öğrenemeyiz. O da ayrı bir konu. Bir mevzuat da İslam'ı Yahudilikleştirmek, Hristiyanlıklaştırmaktır. O da ayrı bir konu. Ona da gireceğiz. Hı hı. Teoloji tabi. Yani o da ayrı bir konu. O da ayrı bir bela. Fakat tabi Avustralya'dan arıyor. Telefonla programı. Amerika'dan arıyor. Türk buradan gitmiş ama... Sen de o kafa olduğu sürece ancak ofa gidersin yani. Nereye gidersen git aynı hayatı yaşarsın. Amerika'dan sorulacak bir soru mu bu? Şöyle soruyor. Hocam çok affedersiniz yani bundan üzerine argüman inşa edeceğim de onun için. Hocam diyor, şöyle gaz kaçırırsam abdestim bozulur mu? E tabi doğru fıkıh kitaplarında var şimdi hoca da soruyor. Önce diyor ki hocam utanıyorum diyor. Bir şey soracağım ama utanıyorum diyor. Yok yok sor diyor utanma diyor hoca. Çünkü hakime, hekime hocaya utanma olmaz. Tamam soruyor işte bunu soruyor. Hoca soruyor kızım, sen bayan yaslanarak bir yere yaslanarak mı kaçtı gaz? Böyle dik durarak mı kaçtı? Yan mı? Yatarak mı? Allah Evet fıkıhta var o zamanında. Ulema kafa yormuş. Olası ihtimalleri, opsiyonları çalışmış koymuş. Bizimki alıyorum, iş portacılığını yapıyor. Ayrı bir konu. Bir tane katkısı yok. Şimdi bakın bir tane düşünme ne sorularda var ne cevaplarda. Düşünme yürünü yok. Bakın 2500 yıl önce Aristotu 2400 yıl sonra uçağı uçurtacak olan, havayı oluşturan gazların ölçümlerini yaptı. Elinde alet yok, cihaz yok. Akılla, mantıkla, beşeri akılla. Yani öyle beşeri akıl Allah vergisi tamam ona verdi de bize niye vermedi Allah? Onu da ayıracağız. Allah'ın verdiği akılla bizim kazandığımız akıl farklı insan olarak. 2400 yıl sonra uçağı uçurtacak olan, hava, havayı oluşturan gazların ölçümlerini yaptı. Üç gaz var dedi. Halen de o şey geçerlidir teorisi yani. <gülüyor> Bizimki Müslüman olduktan bin yıl sonra bile gaz hala namazı abdesti bozan mide gazlarının ölçümleriyle meşgul. Kabaat kim de? Onda kabaat yok akabat var yok değil. Ama asıl sorumlu bu toplumun kafa katmanını işgal edip çok güzel maaşlar alıp kral hayatı yaşayıp görevini yapmama yapmayan. <gülüyor> Sen başka vatan haini, millet haini ne arıyorsun ki? Asıl en büyük hainlik bu. En büyük vatan satıcılığı da bu. Çünkü vatanı yabancı elin oğlu bu ülkedeki hiç kimseden almaz. Çünkü hiç kimsenin değil ki, tapusu kimsede değil ki. Kimse vatanı istese de satamaz. <gülüyor> Bir vatanı ancak ve ancak en baştaki yetkilik için satabilir. Başkası satamaz. Kafa katmanından mı bahsediyorsunuz? O satar. Yönetici. Yetki kimdeyse o satabilir. Hı hı. Ya, satıyor demiyorum, anlaşıldı. Ancak o satabilir. Hı hı. Ondan alırlar. Başkasından almaz ki. Evet. Sen vatan haini ara, vatan satıcısı ara, boşuna arama. asıl içini boşaltan bu toplumun ve ülkenin kemirerek kendi vücudunu yiyerek ülkeye bir kuruş getiri kazanç sağlamadan kral hayatı yaşayan kişiler, yetkililer bu ulema olur, umera olur, üsesa olur, siyaset, hepsi olur. İş dünyası olur, medya olur ki en başta medya, en büyük dahili sömürgeci medyadır. Evet, evet hocam, şimdi e, röportajda da mesela bir vatandaş e, dedik ki bana, biz artık ekranda gördüğümüz şeylerden bıktık. Tamam. Yani özellikle ana akım medyadaki işte eğlenmeye, işte halkı uyutmaya çalışılan programların farkındayız ve bıktık. Biz artık düşünmek istiyoruz. Ben eğlenmek istemiyorum. Herkes kendi gitsin eğlensin Çok diyor. Güzel. Bana medya düşünmeyi Çok versin. Güzel. Nasıl düşüneceğimi öğretsin diyor. Vermiyor. Ee... <gülüyor> Vermiyor. Ben onu yaşadım. O ana akım medya beni bir gün çağırdı. Gitmedim. Bir daha çağırdı. Gene gitmedim. Dedi ki "Canmazsa şey yapalım." Kayıt yapalım, öyle şey yapalım, yayınlayalım. Tamam ben de Adıyaman'daydım o zaman görevde. Vurdum, geldim. Geldim, <gülüyor> kayıt başladı. Beş dakikasını sonra ortalık bir karıştı. Biz sinyaller, minyaller bir şey anlamadılar. Neyse anladılar. Yayın kayıt kesildi. Efendim kayıt olmamış dediler. Yeniden başlayacağız. İyi e, peki dedik. Başladı, on dakika geçti. Gene ortalık bir karıştı. Bir bayan hanımefendi koşarak geldi, terli merdi. Çünkü seyit sinyallerden anlaşılmadı herhalde. Yayın kesildi. Efendim bir sürü bahane. Ney? Cihaz, alet, kayıt cihazı bozuldu. Olsun dedim, beklerim bir iki saat. Ben anladım. Anladım. Yok bir iki saattim olmaz. E, ertesi gün yaparız. Yo, olmaz. Yok olmaz. Sistem çöktü. MSF'e <gülüyor> aldı onları şöyle oldu başladı şeyler. Yok e, iki gün beklerim dedim yok olmayacak anlaşıldı. Niye? Çünkü o program gizem, şifre, sihir, büyü diye hikaye. Sömürme e, uyuşturucu su e, satıyor yani. Hı hı. Benim söylediklerim baktı ki formatı bozuyor. Müşteri kaçacak. Soyamayacaklar. Ama hakikaten halk öyle değil. Bakın birkaç sene önce bizim Yıldız Teknik Üniversitesi e, bir belediye ile Anne Üniversitesi diye bir program düzenledi, sekiz haftalık. Ev kadınlar ama üniversitede çocukları olan ev kadınlarıydı. Ben de e, hiç öyle kişi kişi konuşmayı hiç sevmem zaten. Oturdum yerde hep düşünme konuşurum falan. Bana da sormadan düşünme diye bir ders koydular. Tebrik ediyorum arkadaşları. Demek ki halkların halkını seviyormuş bunun öğrenmesini istediler. Koydular ona zaman der ki hocam şey yapar mısınız verir misiniz? E, kim'e vereceğim şunlara dedi. Ne yapalım verin dedi. Tamam. Gittim sınıfa. 100-200 kişilik bir salonumuz bizim üniversitenin konferans salonu. Arzına kadar dolu. Tabi ev kadınları yani. İkokul bile okumamışlar icabından. <gülüyor> İçeri girdim, baktım şey yani e, hepsi bir kere örtülü, baş örtülü yarısından çoğu da çarşaflı yani tam bizim halkımızı e, şey yapıyor, e, resmini veriyor. Dedim kendi kendime ya bu konuda ben bu düşünmeleri anlatacağım acaba buraya gider mi falan dedim ama dedim hazır da bir gel bulmuşken piyar yapayım dedim public research ben bunları bir anlatayım başladım anlatmaya 15-20 dakika geçti bir taraftan da bakıyorum gözlerine ki uykuları geldi mi sıkıldılar mı diye baktım ki yok can kulağı ile dinliyorlar yine ben sordum 20 dakika sonra dedim ki eğer dedim bakın e, bunlardan sıkıldıysanız ben aynı zamanda açayım size bol baharatlı acılı, acıklı, arabeskli dini hikayeler de anlatabilirim dedim. Yahu sanki hepsi anlaşmış gibi bir ağızdan hocam biz onlardan bıktık siz bize bunları anlatın dediler. E sekiz hafta ben onu anlattım. Sonra tabi şey oldu törende bu dersi bizim birinci seçtiler. Çok güzel. Benden dolayı değil yani bilgiler o şu, çoğu benim değil yani ben sadece algılayıp salgılıyorum yani. hı hı. biz bir şey icat eden bir yapımız yok ki bir fikir bir bilgi yani bu toplum sömürmek için gösterilmek istenen şekilde bir toplum değil millet bıktı görüyor hayat zehirdir ve bu bütün söz ve davranışların motoru düşünmedir Analar babalar tükendi aileler tükendi çocuğuna ne verecek? Özellikle hocam kadınlar yani bu kadın kuşağı denilen gündüz kuşağı var ya yani gerçekten bir gün evde oturduğum zaman hafta içi açacak hiçbir şey bulamıyorum izleyecek doğru düzgün bir şey bulamıyorum özellikle ana akımda <gülüyor> kadınlar gerçekten bıktı. Bir sokakta röportaj yapıyoruz. Hiçbir şekilde kadınlar durup konuşmak istemiyor mesela. Bunlara da girelim hocam. Gireceğiz. İkinci bölümde girelim. Tabii Özellikle gireceğiz. 8 Mart hasebiyle Tabii. kadın konusuna da bir girelim. O konuya da bakın felsefeyi kutsal metinlere uygulama örneği vereceğim. Tamam hocam. Şimdi reklama gidelim. Tamam. Biraz sonra bir beş dakika sonra burada olacağız. Çağdaş düşünmeye devam ediyoruz. Hocam. Kadınlardan bahsediyorduk. Son zamanlarda böyle bazı tuhaf beler falan var. Çok konuşuluyor. Kadınlar üzerinden özellikle. İşte kadın dayak yediğine şükretsin gibi. Neler dersiniz? Buradan bir giriş yapalım 8 Mart'la ilgili. Şimdi tabii 8 Mart nedeniyle kadınları bugün kutluyorum. Efendim. Yani bazıları diyor. Çoğu da demiyor ama aynı kafada yani ben bu ülkede farklı kafanın olması için hiçbir sebep göremiyorum. Var. Sezinliyorlar. Bazı şeyleri farklı sezinliyorlar ama e, tamamen e, duyguyla ilgili bir şey. Düşünle ilgili bir kavrama değil. Onun için de yerleşik olmuyor. O her an gidebilir yani. Şimdi... Bu kadın erkek eşitliği konusu, kadının insan görülmesi konusu daha yeni bir konu. 18. asır sonrası bir icattır. O nedenle 18. asırdan önce, asırdan önceki yazılmış kitaplarda bu şekilde net kavramlaştırılmasını görmeyiz. Buna kutsal kitaplar da dahildir. Tabi. Onun için kutsal kitaplarda e, kadın erkek bugünkü anlamda eşitliği aramak yanlıştır. <gülüyor> Onlar da o gün geldikleri dönemdeki sistemi aldılar, kullandılar ama ona biraz daha insancıl rötüşler yaptılar. Ama kadın erkek eşitliği kavramını biz ne zamandan başlatabiliyoruz? Daha bir iki asır. Yani hele 1879 Fransız ihtilali ama onu doğuran filozofların e, işte kavramlaştırmaları var. Ama mesela ilk kutsal kitap Tevrat milattan önce binde de geliyor. 3000 bin yıl önce orada Hı -hı. görmüyoruz. Ondan bin yıl sonra Tevrat geliyor, şey İncil geliyor orada da görmüyoruz. Ondan 6-7 asır sonra Kur'an geliyor. Onda da görmüyoruz. Hocam ama bu sefer insanlar e, kutsal kitaplara dayandırarak e, kadını daha düşük görüp erkeği daha üstün görüyor. Onu nasıl yıkacağız yani? Şimdi, e, diyor ki sen benim kaburgamdan yaratıldın. Şimdi, doğru. Şimdi tabii biz her şeyi magazine dökerek algıladığımız için e, onun içindeki felsefeyi bir türlü bilmiyoruz. Bakmıyoruz da. Maalesef kafa katmanı işgal edenler de bakmıyor. Apolojetik dediğimiz özür dileyerek savunmacılık yok efendim. Tevrat böyle diyor, Kur'an böyle demiyor. Bizim kitabımız öyle değil, böyle değil. Bunlarla bir yere varılmaz. Doğru, Kur'an öyle değil. Ama cık. Tevrat'ı kadının kaburgadan, erkeğin kaburgasından yaratıldığını, formülleştiren ilk kutsal kitap Tevrat'tır. Ama ondan önce Sümer, Mezopotamya mitolojisinde bu var. Kaburga diye bir kavram var, bir teori var. Detayına girmiyorum. Var. O oradan almış, Tevrat'a koymuş. Şimdi ben e, dinleyicilerime Tevrat'ın birinci kitabı olan Yaratılış kitabını dikkatli okumalarını tavsiye ediyorum. Çünkü burada insanlığın geleceğiyle ilgili projenin, politikanın, hedefin ipuçları var. Şimdi bu Tevrat'a bu felsefeyi koyanlar bunu 3000 bin yıldır uygulamak için Bilimi de felsefeyi de onlar yapıyorlar. Ve bugün de ikisi de onların elinde yani. Şimdi okuyayım size bu kaburga ha, meselesini. Doğru. Efendim Kur'an'da yok. Ayrı bir konu. Sonra Adem'in yalnız kalması iyi değil dedi Tanrı. Ona uygun bir yardımcı yaratacağım. Sonra Tanrı Adem'e derin bir uyku verdi. Adem uyurken Rab Tanrı onun kaburga kemiklerinden birini alıp yerini etle kapadı. Bakın kaburga alıp yerine et kapatması bunlar felsefe ipuçları içeriyor gelecek için. Niye etle kapadı? O günkü ile akıl çapı ile böyle bir e, izah buldu ve onu oraya koydu. Adem'den aldığı kaburga kemiğinden bir kadın yaratarak onu Adem'e getirdi. Adem, işte bu benim kemiklerimden alınmış kemik, etimden alınmış ettir dedi. Ona kadın denilecek. Bakın o zamana kadar kadın yok. Evet. Kadın denilecek. Aslında kadın kaburga alınıp kadın yapılana kadar erkekten de söz etmiyor Tevrat. Cinsiyet yok yani. Cinsiyet yok. Evet. Adam diyor. Hı hı. Bak adam. Sonra Adem oluyor erkek olarak. Tek beden. Kur'an de diyor. Sizi bir nefisten yarattı. Kur'an. Bu işlerin farkında, biliyor. Ama sen eğer bu Tevrat'ın şeyini, felsefesini bilmezsen Kur'an'ı anlayamazsın ki. Şimdi bunu böyle anlamadığımız zaman erkek vardı, ilk erkek geldi diyoruz. E, tabii, Ama siz diyorsunuz ki cinsiyet yoktu. Yoktu. Sonradan ortaya Sonradan, çıktı. Sonradan, Tevrat'ın şeyine göre, evet. Kur'an da onun için öyle diyor. Evet. Bir nefsin vahid etin, sizi bir nefisten yarattı diyor. Erkeği ve kadını hı hı. yani. Çünkü ona kadın denilecek. Çünkü o adamdan alındı. Bak Adem'den değil. Adamdan alındı. Erkekten değil aslında. Adamdan. Hı hı. insandan. Bu Adem uyurken de aslında yani burada şey Tevrat'ın problemleri de var. Adam ve Adem olarak. Bu nedenle Adem ya da adam anasını babasını bırakıp karısına bağlanacak. Ve ikisi tek beden olacak diyor. Şimdi son zamanlarda androjenlik diye bir kavram duyuyorum. Evet. Cinselsizlik. Evet. Bakın ikisi tek beden olacak. Yani bu şu an mı gördü diyorsunuz hocam? Yani Bugün, bundan sonrası. Bunu üretmek için onu o gün oraya koydu. Ve insanın, insanlığın hedefi cinsiyeti ortadan kaldırmak. Kadın ve erkekliği ortadan, yani eril ve dişiliği kaldırmak. Çarpıcı hocam. Şimdi bundan yıllar sonra belki de dünyada sadece androjen kimlikler mi olacak? Elbette tabii. Hedef o. Evet. Biz neyle uğraşıyoruz neyin farkındayız? Yok bizde vardı da yoktu. Sende hiçbir şey yok ki kardeşim. Sende kafa yok bir kere yani. Bunları yapanlar kafa. Androjenliği okusunlar. Evet. Şimdi... <gülüyor> bakın... Kaburga aldı diyor yerine et koydu. Kadın kromozomu, dişili kromozomu X değil mi? Erkeklik kromozomu Y. Y. Değil mi? Şimdi diyor ki... Orada... Efendim, e, bu e, şeylik bu y'de aslında x'ti x bir ayağı gitti y oldu biz bunu tamamlarsak aslında baştan x x herhalde ikisi de ya da y y idi neyse bunu yaparsak ki genetik haritayı boşuna e, keşfetmediler biz zannediyoruz ki bu bilimsel çalışmalar, teknolojik icatlar insanlığa, insanlara yani rahat hayat sağlamak için yapılıyor. Alakası yok. O hedefini gerçekleştirmeye giderken bunlar oluyor. Öyle olsa bunlarla yetinir, kalır. Ama halen hedefini gerçekleştirmediği için devam edecek. Ve yapacağı odur. Ve insanın Ölümsüzlüğü yani en azından ömrünün bin yıl olmasını sağlamayı bu cinsiyeti kaldırmakla sağlayabileceğini düşünüyor. Hocam, Onun için Adem için 950 yıl bin yıl yaşadı diyorlar. Boşuna demiyorlar bunu. Evet. E, şimdi bu androjenlik kavramında ya yani mesela toplumun dayattığı bazı e, özellikler var. Kadına kırılgansın diyor. İşte hani narinsin diyor. Erkeğe de güçlüsün. Dayanıklısın diyor mesela. Soğukkanlısın diyor. Ee, bu özellikler aslında bu tabular biraz yıkılmaya başladı. Özellikle son dönemlerde işte kadın hareketleriyle. işte erkek ağlamaz diye bir şey yok. İşte kadınlar da güçlü olur olur diye. Bu özellikler bir bütün olacak zamanla diyorsunuz. Bir de androjen mankenler var mesela. Yani e, hem erkek gibi görünen suratı hem kadın gibi görünen kimliksiz kıyafetler giydiriliyor. Cinsiyetsiz kıyafetler. Tip olarak da Kadın mı, erkek mi anlaşılıyor? Boşuna mı yapılıyor? Yani sizin dediğiniz düşünce olarak ve e, hani maneviyat olarak mı bütünlük olacak? Yoksa fiziksel olarak da bir bütünlük Tek mi olacak? Tek beden diyor. Tek beden, beden olacak. Beden. Beden, beden evet. Boşuna demiyor beden. Hı hı. Şimdi, tabii biraz da bizim biz de magazin yapalım. Ama felsefi <gülüyor> magazin. A, e, şeytan Adem'e niye boyun eğmedi, secde etmedi? Secde siyasal boyun eğmektir orada. Hı. şeytan diyor ki bir kere şunu söyleyelim şeytan çok dobra bir adam arkadan kuyu kazmayan bir adam meydanda ortalıkta rasyonel konuşarak ikna eden bir adam bizim şeytan dediklerimiz şeytan falan değil. Şeytan onların yanında hiç kalıyor. Çünkü hep bunlar arkadan kuyu kazıyor. Yalanın, dolanın, kurnazlığın, üçkağıtın bini bin para. Şeytanda bunlar yok. Ben diyor yolun üzerinde oturacağım. insanları saptıracağım. Hı hı. Şimdi ona Adem'e secde et dediğinde onun dediği şu aslında. Bir kere ben ondan üstünüm. Niye? Niye? E ben ateşten yaratıldım o çamurdan topraktan yani ateş olmasa çamuru şekillendirsen şey olmaz yani yakıp da onu şey şekil veremezsin yani bozulur yani bir kere ateş topraktan üstün o gün de öyle kabul ediliyordu ama burada üstün asta itaat ettirilme isteği var ne ile Tanrının emriyle tamam realite öyle ama. Tanrının emriyle üst asta itaat edecek. Bir. İkincisi diyor ki, bunun bir kaburgayı eks kaburgası eksik ya diyor. Onun bir tahtası eksik. Hmm. Yine ne ni diyor. O kendini yönetemiyor. Karısı onu yönetti. Onu ikna etti ve o meyveden <gülüyor> yedi ve cennetten kovuldu. Ve Allah'ın yani Allah'ın değil o Yahuva o zaman Tanrı. Tanrı Yahuva'nın emrine karşı geldi. Asi oldu. Ve kovuldu. He. Bakın karısını da ben ikna ettim diyor. <gülüyor> havva'yı. Ben Havva'yı ikna ettim. Havva onu ikna etti. Kim üstün? Ben üstünüm. Ben ona boyun eğmem dedi adam hakikaten her kayba rağmen gözünü alarak e, ilkeli davranarak boyun eğmedi. Var mı mamakrası mamayı görüp de itaat etmeyen var mı? Yahu payitaht Abdülhamid'i izliyorum insanlarda ne müthiş makam mevki düşkünlüğü varmış. Ya makam mevki düşkünlüğü nedeniyle hepsi yabancıların ajanı. Ta o zaman bile dış güçlerin, küresel güçlerin, desteği olmadan makama gelemiyorlardı. Ondan sonra devam etti. Türkiye'de nasıl başbakan olunduğunu hepimiz biliyoruz. Dış gücün desteği olmadan kimse başbakan olamaz diye halkta öyle bir kamuoyu var yani. Şimdi hocam mamakresi dediniz ama bu havada kal, kalacak. Öyle yani mi? aslında o daha çok irdene bunu ama Tabii. mamakresi kavramla böyle kısaca bir Şimdi bahsetsek mi acaba? Şimdi burada ona geçeceğim. Burayla bağlantılı olarak Hı -hı. bu Big Bang ve kıyamet konusunu. Da, bakın düşün, meyi uyguladığımız zaman neler çıkıyor. Ama biz bunlardan habersiz, habersiz olduğumuz için de insanlığın hedefini bilemiyoruz. İnsanlığın hedefini de Bilemediğimiz için bugün Suriye'de Irak'ta ne oluyor anlayamıyoruz. Buna birbirine bağlantılı. Yani bunları kim önce anlaması lazım düşünürler. E senin bir tane düşünürün yok ki. Bir tane yok. Yani çağdaş anlamda kalitede evsafta düşünme felsefe yapan eserini okuduğumuz bir tane adam yok. Bir kişi yok yani. Bin yıldır yok Yüz yıldır yok Bugün de yok Ama elin olun da Senin kafa tuttuğun e, Dünyada Binlerce var Binlerce kafa var Binlerce kafa var Sen neyle baş Ama hocam Allah vergisi el kol işte Batı bizi kıskanıyor diyorlar Batı bizi kıskanıyor hı hı. Kıskanıyor sen de kıskandıracak kadar yemeyeceksin. Hocam, Şimdi o evet. kıyamet Evet, onu İkhan, diyeceğim. Açalım tabi, biraz onu. Tabii. Şimdi e, bu yer yüzü ve gök birlikteydi. Bir satmeyle darbeyle parçalandı, ayrıldı. Tamam mı? Bakın, ayrıldı. Bu kıyametle tekrar birleşecek. Bakın, Adem-Havva ayrışması var ya insanın içemi. Bu da tekrar birleşecek androjen olarak. Evet. Bak, asla, kökene, orijinal hale dönme diye bir hedef var burada. Evren de öyle. Nasıl ki birlikteydi yer ve gök, Big Bankla bu bir teori yani hı hı. Tevrattan önceki Sümer mitolojisinde olan bir teori Babillerde de var Kuranda onu aynen alır kullanır Fethek Nahum Adnan etken yedi gün Tevratın şeyi Tevrat hı hı. yedi gün Kuranda kullanıyorum Evet bunlar resmen gündür yani yok zaman dilimi falan hikaye çünkü o günü Tevrat bunu söylerken o gün, insanlarda bir e, evrenin, e, aşamanın yaratılmasının ne kadar zaman aldığını insanlara anladıkları şeyle, miktarlı anlatmak için gün diyor. İki gün de diyebilirdi bir gün, bir iş için. Hı hı. Dört gün de diyebilirdi. Niye yedi gün yani? Çünkü yedi asal sayı o zamanlarda kutsal da sayılan ama e, Tevrat'tan önce Üretilmiş bir kutsal sayı kullanıyorlar ama onu detaylara girmeyeyim. Şimdi bakın androjenlikle insan aslına dönecek. E, kıyametle de evren, dünya aslına dönecek. Şeyde deriz de topraktan geldik toprağa gideceğiz. Bu insanın hani ölümü, yani, doğumu gibi yani. aslında baktığınız zaman büyük ölçekten büyük baktığımız zaman yani. da Söylediğinizde geliyor. Tabii. Şimdi bu Sörn çalışması var ya Sörn'de. Evrenin oluşumunun ilk saniyesi. Niye yapılıyor bu çalışma? Niye yapılıyor hocam? Heh. Bu evreni aslına döndürmeyi başarmak için. Bakacaklar hakikaten e, evren Böyle bir avuç malzeme idi de patlatıldı. Genleşerek yani parçalar dağıldı sonra onlar genleşti ya da e, işte onlara katılma oldu. Büyüdüler yani. E, bir şeyin büyümesi gibi yani meyvenin falan. Öyle oldu. Yoksa hakikaten bu kadar miktar bir malzemeydi de bir aradaydı ve ama patlayarak böyle çoğaldı. Bunu bulunca ee, bunu e, kökene kıyametle hedeflediği kökene asla dönüşü teknolojiyle bilimle yapma, yapmaya çalışacak. Evet. Yani insan şuralara koyduğu bu felsefelerle kendi insanını, kendi dünyasını o cennetten Tevrat'a ilk şeylerde pek yok daha sonralarında var. İncil'de falan daha çok var. Bunları ve kendi evrenini, kendi evrenini e, yaratmak istiyor. Yani e, bu patlama insan eliyle olmadı ama tekrar birleşme insan eliyle mi olacak? Sörn çalışmalarıyla. İşte ile. o tabii yapa, yapa, yapabileceklerine bakacaklar. Hı hı. Çünkü aradan şeyleri çekerseniz, onları iten, itme gücünü çekerseniz birleşir. Hepsi birleşir. Evet. Bunu öğrenmek için yani şey olsun diye değil magazin spor olsun diye yapmıyorlar hı hı. insanlığın hedefi için evet değişik bilgiler hocam şimdi daha farklı bilgiler de var sizde ben kadın konusunda tekrar geri döneceğim geri döneceğim ee, şimdi kadın üzerinden çok fazla konuşulan bunun siyaseti yapılıyor işte sosyal yaşamda çok konuşuluyor örtünme konusuna bir girelim mi nereden çıktı örtünme nasıl oldu insan nasıl örtündü Şimdi onu bu arada da söyleyeyim benim web sayfam var hı hı. Demok e, Ulusal Demokrasi Enstitüsü .org diye Ulusal Demokrasi Enstitüsü .org orada ben her hafta aşağı yukarı böyle e, önemli konuları bilimsel ve felsefi e, metotla ele alıp e, açıklıyorum yani. Hı hı. Elbette bu bir kişinin söyleyeceğiyle son söze ulaşılması mümkün değil yani. Ama ben kutsal metinlere ve ilahiyat konularına bu akılcı ve bilimsel düşünme dediğimiz, çağdaş düşünme dediğimiz metotla nasıl bakılması gerektiğini ve o bakma sonucunda ne sonuçlar çıktığına bir örnek örnekler olsun diye yapıyorum. Hı hı. Kendime göre yapıyorum. Ee, orada yazdım bunları. Yani kadının örtünmesi. Şimdi şunu bir söyleyeyim. Bakın İslam'a, Kur'an'a büyük haksızlık yapılıyor. Kur'an'ın karakteri tanınmamıştır henüz. Yani 1500 yıldır Kur'an'ın karakteri üzerine de bir çalışma yoktur. Bugün bile yapamıyor. Binlerce ilahiyat akademisi var. Yaptıkları şey temcit pilavı gibi ısıtıp ısıtıp aynı şeyleri getirmek. Kardeşim bunlar bitti. Kur'an devam ediyor. Asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı. Bu arada ben şeye değineceğim. Bak, felsefe üniversitesi kurulması konum var benim. Hı hı. Şimdi, ileri dünya ile aramızdaki mesafe binlerce yıl. Binlerce. Akıl çapı olarak. Bunları da daha sonra anlatacağım. Akıl çapı nedir? Nasıl gelişir? Her zaman aynı mıdır? Şimdi, eğer dünyada, ileri dünyada her bilim dalının sosyal ve fen şeyi var, felsefesi var. Bizde bir tanesinin dahi yok. Şimdi bir fizikçiye fizik felsefesi kafası düşünme yapısı sağlamadığınız sürece ondan bir fiziksel icat yapmasını bekleyemezsiniz. Sosyolojide de öyle yani. Hele de sosyal bilimler. Bunları da anlatacağım daha sonra detaylı, her hafta. Bu programımız her hafta zaten. Evet. Perşembe akşamları bu saatte dilimizin döndüğünce anlatacağız. Yapacağız da beraber yani. Ben bunları okulda da üniversitede uyguluyorum bizim üniversitede ben, hakikaten belki de uygulanan tek üniversite orası. Bunu sen rektörüme de açmıştım. O da tam destek verdi. Tabii ben tabi 200 tane öğrenci ancak ders verebiliyorum her dönem. Orada var 50 bin öğrenci. Bunların hepsine bunun anlatılmasını sağlamak için bir program yapacak. Uygulamalı yapıyoruz. Yani hı hı. biz felsefe tarihi yapmıyoruz. Aristo ne dedi? Eflatun ne zaman öldü? Bana ne? Bu felsefe tarihi hatta felsefe dedikodusudur. Bize ne lazım? Pratik, sistematik düşünme olarak felsefe nasıl yapılır? Bunu öğrenmemiz lazım. Siz de bunun için okulu mu açmak istiyorsunuz? Felsefe okulu. Felsefe üniversitesi. Ha, felsefe üniversitesi, evet. Onu da üç e, fakülte olarak düşündüm. <gülüyor> Fen bilimleri felsefesi, fakültesi, felsefelerim, sosyal bilimler, felsefeleri, bir de teoloji, ilahiyat bilimleri. Eğer ki fıkıh felsefesi yapamıyorsanız siz Kur'an'daki e, hukuki konuları bu çağa taşıyamazsınız. Kelam felsefesi, temsil felsefesi yapamıyorsanız onları da bugüne taşıyamazsınız. Aslında idrakine İslam falan ancak bir retorik olarak, çok güzel, duygusal bir söylem olarak söylersiniz. Kendi duygularınız ve dinlerinin duyguları tatmin olur, olur gider. Hiçbir şey olmaz. Kur'an felsefesi dediniz. Tabii. Ee, o zaman Kur'an dogmatik değil mi? İşte Dinler olmadığını dogmatik görüyorsunuz. değil mi o zaman? Evet, evet olmadığını yani bu, o görüyorsunuz. O zaman çok büyük bir hata yani, yanlış bilinen bir şey o zaman bu. Efendim, problem ne biliyor musunuz? Düşünür olmadığı için bu toplumun, Yahudiliğin ve Hristiyanlığın orta teoloji çöplüğüne attığı fikirleri alarak biz İslam'ı klasik Hristiyanlıklaştırma ve Yahudilikleştirme yapıyoruz. O kadınlarla ilgili sözlerin hiçbiri Kur'an'da yok. Bir şey Kur'an'da yoksa ana hattı, ana hatlarıyla, ana teması yoksa o konudaki bütün hadisler uydurma olmak zorundadır. Hı hı. Çocuğunun yedi yaşına gelince işte öyle yap on yaşında gelince böyle yap. Bunlar hepsi oralardan alınma. Yedi yaşında sünnet töreni var. Yahudilikte on yaşında cemaate katma töreni var falan. Bunlar, bunlar yok yani. İslam'da Kur'an'da. Ben bu Tabi felsefenin yüzlerce dalı var. Her dalında yüzlerce şeyi var. Ee, alt dalı var, branşı var. Formalizm, normalizm, esensyalizm, eksistansyalizm, numenoloji, yapısalcılık, yapısökümcülük bunların hepsi, elin oğlunda bunlar. Devasa literatür olarak var. Ve oturduğu yerde kafa ile düşünme yaparak üretiliyor bunlar. Artık fen bilimleri bile iki tane oldu. Artık malzeme bile iki tane oldu. Bunları anlatacağım ileride. Hı hı. Bu ikincisi hele doğal olmayanı oturduğunuz yerde kafa yorarak, düşünerek üretiliyor, icat ediliyor. bilimi Önce bilimini icat edeceksiniz ki uygulayabilesiniz onu. O nedenle bu felsefe üniversitesi aramızdaki mesafeyi kısaltmanın en şey yolu. Her alanda 5-10 yıl içinde felsefecisini yetiştirip bütün üniversitelerin kürsülerine mutlaka o dalların felsefecilerini yerleştirmemiz lazım. Önce oradaki akademisyenlere profesöründen aşağıya kadar sonra yüksek lisans sonra lisans aynı anda da olacak tabi lisans öğrencisi. Böylece de aşağı gidecek. Yoksa her şeyin beşeri sistemli düşünme ile e, yapıldığı ve insan hayatının bunun üzerinde döndüğü bir dünyada bir çağda Var olmanızı sürdürmeniz mümkün değil. Asıl beka sorunu bu. Asıl beka sorunu bu. Bu ontolojik bir mesele yani. Var olma meselesi. Ya Allah'tan elin oldu bunu icat eden haber elin oldu diyorum kuzura bakmasınlar. Öyle geliyor hı hı. Ya Bizim olumuz değil yani. Ama insanlık tabii hep insanlık bizim ayrı. Allah'tan para ile satıyor bu icatları da biz sahip olabiliyoruz onlara. Satmasa nasıl sahip olacağız? Şimdi satıyor, sahip oluyoruz, alıyoruz, sıkıyoruz elle, e, bakıyoruz nasıl yapıldı. Biz de burada üretiyoruz. Ama hiçbir şeyin ilkini biz icat edemiyoruz. Yani montaj. bu yerli dediğimiz şeyler montaj. Montaj. Hazır yapılanı bir de biz de burada öğretiyoruz ya öyle ben mi? Ben soruyorum yazılım ne oluyor bu işler? Yazılımcılara soruyorum hocam biz kafa boyutuna giremiyoruz diyorlar. Hmm. Yani ne gariptir ki bu ülke ile yapılması gereken iki şey var. Biri bilim öbürü felsefe. Biz ikisini de elle yapıyoruz. Olan alıyoruz. Burada. Bilgisayarla elle. Hmm. Elle yapıyoruz. Kafayla yapamıyoruz. Daha sonra anlatacağım bilim nasıl yapılır, nedir nasıl yapılır. Peki yapabilenler de göç mü ediyor? Beyin göçü yapabilen ne dersiniz? Yok hocam burada yok. öğrenmesi mümkün değil. Bu yok, beyin öylemiş. göçü dedikleri peki nedir ya hocam? Ya bir beyin falan yok ki göç olsun. Hı. Orada pratisyen, uygulamacı, bilgisayarların başlarına koyuyorlar onları. Malzemeyi o veriyor orada kafa ürünü. Oğlum bunu yap diyor o da onu yapıyor. Yani ondan çıkanı biliyor o kafadan. Ona bizim beyin göçüne ulaşanı biliyor. Onun kafasındakini bilmiyor. Bir sonraki aşamayı hiç bilmiyor yani. Hı hı. Ne beyin göçü hocam? Bu ülke beyin mi üretiyor? O doğal, biyolojik beyin. Ondan hiçbir şey olmaz. O ancak animallık üretir. Bunları da anlatacağız hocam. Hı hı. Yani mamakrasi, nomokrasi. Yani... Bir toplum neden bu kadar makam mevkiye, mamaya düşkün olur? Kolektif bir hastalık bu. Bizim sebepleri var, anlatacağız. Evet. anlatacağız. Şimdi ne kadar kaldı bakalım. 25 dakika falan var. Hocam şu şeye örtünmeye girelim. Çok dikkat çekici yani şeyler paylaştınız. Örtünme. Yani yine magaziner diyeceksiniz ama böyle bir gerçek var. İşte üzerinde çok tartışma var yani benim yıllardır süre çünkü bazı şeyleri sözlü söylemek zor Zor. yani tabi gerekçelendirme bir sürü sıkıcı da olur hı hı. sıkıcı da olur evet ee, yani ama sonuç olarak şunu gördüm ben Kur'an'da yani şimdi fıkıh usulü diye bir bilim dalı var ilahiyatta o diyor ki Kur'an'daki her emir farz değil diyor her da haram değil bir şeyin farz ve haram olabilmesi için şartlar var. Bazıları teşvik, nasihat, efendim, irşat anlamındadır. Bu örtü de aynen farz değil, irşat anlamındadır yani. Kadının, tacizci erkeklerin tacizinden kurtulabilmesi için o günlük bir öneridir yani. O nedenle o nedenle başını örtmeyene bir ceza yani şimdi bir şeyin farz olması için bir kere önce Allah için olması lazım. İbadet, namaz gibi bak. Namazda da ceza yoktur. Namaz ce şu ceza var diye Kur'an'da yok. Geldik gene dine. Ya bu ülkede hangi <gülüyor> e, konuya gitsek dine geliyor. Çünkü onu aşamadı. Yani <gülüyor> bunu aşamamasının sebebi şu. E insanlık, bugünkü ileriki insanlık da e, dinsel düşünme 1500 yıl süren hatta 2000 yıl süren dinsel düşünmenin içinden çıkarak ve onu aşarak bugüne gelebildi. Biz daha sonra onları da şey yapacağım insanlığın getirdiği beşeri düşünme evreleri var. Benim bulduğum sekiz tane efendim e, biz bu düşünme evrelerinin hepsinin ürünlerini kullanıyoruz ama hiçbirinde birinde bir düşünme yapmadık. Nereden biliyoruz? Ya onunla ilgili bir eser yok bizde. Bir eser yok, eser veren yok yani. Öyle bir sistemli düşünme yapan yok. Hı hı. Yok. Geldik dine diyorsunuz ama hocam. Aslında şuradan şuraya dikkat çekmek istiyorum. Bir şeyleri yapıyoruz ama nedenini sonucunu bilmeden yapıyoruz bazen. Yani evet örtünüyoruz e, ama neden örtünüyoruz bunu bilmiyoruz. Hani Kur'an-ı Kerim'de bu yazıyor o yüzden diyoruz ama siz onu nedeniyle Şimdi, sonucuyla anlatıyorsunuz aslında. E tabii aslında. yani ben onların hepsini koydum oraya hı hı. yani zinetlerini diyor falancalara göstersin, falancalara göstermesin diyor. Falanca dediği de erkek, hı. kocası, kocalığı, babası, babalığı, kardeşi. Kız kardeşin çocukları falan, ya bunlar erkek değil mi? Tahrik ise eğer şey orada sebep, o da tahrik olur. Demek o değil. Başka bir şey var orada. Hmm. Onu da okusunlar mı diyorsunuz? Okusunlar. Merak uyandıracağız yani Evet. Bu arada ben bir tekrar edeyim. WhatsApp'tan bize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz, sorularınızı <gülüyor> sorabilirsiniz. Ee, ancak haftaya cevaplayacağız bu soruları. Tekrar ediyorum. numarayı da 0545 357 42 13 numaralı hattan bize WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Sorularınızı iletebilirsiniz ve haftaya da perşembe günü cevapları bulacaksınız. Burada cevaplayacağız hocamızla birlikte. Haftaya cevaplamamızın sebebi şu. Evet. Ben buyurun. öyle demagojik, mesnetsiz, fetva türü bir kelimelik kelime cevaplama değil ilgili bilim dalları ve felsefe branşlarıyla cevaplayacağım onlar. Onun için çalışacağım yani. Evet. Sorulara çalışacağız. Çalışacağım. Öyle Tabii. Ben çünkü halkımın e, işlenmesini istiyorum. Hı hı. Yani o helaldir bu aramla olmuyor. Bu evet. Işi. O yasak bu. Bak ben İngiltere'de 10 yıl kaldım. Devlet kurumlarına özel kurumlara gittiğimde hiçbir zaman olmaz yasak Haram. <gülüyor> Duymadım. Yani ihtiyacımın mutlaka olabilir alternatifini sunmuşlardır bana. Biz, tabi kafa işi bu iş. Trafikte görüyorum, bakın. <gülüyor> Milyarlarca lira para var o trafikte. El kol para, kafa boyut olmadığı için trafiği kullanamıyoruz. Orada olmaz bunlar yani. Kafa boyutu, düşüneceksin. Bana hep alternatifleri sunmuşlardır ve ihtiyacım giderilmiştir. Burada ne yapıyoruz? Olmaz, yasak, haram, günah. Ya yok öyle bir şey kardeşim. Yok yani. Bu tarafa sizin çözümünüz ne hocam? Kafa işi, oturacağız. Hı. Buna şey uygulayacağız. Bilim ve felsefe uygulayacağız. Hocam bilim ve felsefe uygulayacağız yani. <gülüyor> Kimse. Düşünme nedir bilmiyor şimdi. Ondan sen bu düşünme işlemi istiyorsun bunu çözmesi için. Ya bunun yetkilileri düşünme nedir nasıl yapılır bilmiyor ki. Kimse bilmiyor. Öyle bir şey okutulmuyor ki. Şimdi yavaş yavaş bu düşünme konusuna girelim. Girelim buyurun. Ee, şimdi tabii bizde hep bir şeyin önemi çok iyi anlatılır da nasıllığı konusunda hı hı. kimse yoktur. Ben de bugün öyle yapacağım. Bu düşünmenin faydalarını anlatacağım ama nasıllığını tabii belki birkaç hafta anlatacağız. Hı hı. Ya. Düşünmenin yararları bunu tabii e, aslında şeyi anlattıktan sonra daha iyi olurdu. Düşünme kaç çeşittir insanda ama ona bir ön basamak olarak öyle yapalım bir giriş yapalım, yapalım, giriş yapalım. Biraz daha onları hı hı. düşünme çeşitlerini insanın yapısını anlatmam lazım ama düşünmenin yararları düşünmenin günlük hayatta çok büyük yararları var bir kere gündelik hayattaki yararları diye ikiye ayıracağız gündelik yaşam ikincisi efendim kendi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 Bugün bu ülkede egemen olan bu mamakrasidir yani. Bundan demokrasi olmaz. Olmaz yani. Şimdi bakın milattan önce yüzlerde milattan önce 2100 yıl önce söyle bir filozofun sözü. Bu adam aynı zamanda devlet başkanlığı da yapmış yani. Bu sözü bugün bile biz halen söyleyemiyoruz. Ne diyor? Kişinin kendi aklını kullanarak düşünmesi, başkasının kölesi değil, kendisinin efendisi olmasıdır. Kardeşim sen apodan, tapodan, fatodan şikayet ediyorsan ve benzerlerinden öyle mi? Bunun tek sebebi var. Bu insanlar kendi akıllarıyla düşünemiyor. Niye düşünemiyor? Çünkü öğretmiyorsun. Niye öğretmiyorsun? Öğretsene. Böyle olduğu sürece bundan kurtuluş yok. İrade boşluğu var. İrade boşluğu olunca o birileri tarafından doldurulacak. Mürit diyoruz. Ne demek mürit? İsteyen, dileyen ama ne isteyen, dileyen irade arayan demektir. Kendi iradesi yok ki. Bakın düşünmenin tadı alınınca göreceksiniz çok sevilecek. Çok seveceksiniz. Bunu öğrencilerimde görüyorum. Dönem sonunda hepsi gelip bana bir kısmı teşekkür edip bir kısmı Allah razı olsun diyor. Hı -hı. Ben liberal bir adamım. İkisini de kabul ederim. Tabii. Ee, çünkü yani düşünmek gördüğün karşılaştığın şeyi anlamak ve anlamlandırmaktır. Bunu beceremiyor ki. Bakın yılda 600 bin evlenme oluyor, 125 bin, 500 bin, bin boşanma oluyor. 250 bin kişiyi etkiliyor yani karı koca, değil mi? Dört ana baba 750 bin kişi oluyor. Bir iki çocukla bir milyon kişi her yıl defolanıyor yani psikolojik olarak. Sebebine biliyor musunuz? Ben mahzam adliyelere gidiyorum. Bu boşanma davalarını dinliyorum yani. Bakıyorum ki temel sebebi bu beşeri düşünmeyi yapamamak. Şimdi dinledim bir tanesini baktım şey yani iyi de bir kişilerdi yani yazık. Dedim bunu dışarıda şey yapacağım yakalayacağım buna bir iki şey söyleyeceğim. Çünkü orada dedi ki <gülüyor> karım sürekli kızıyor, surat asıyor dedim. Baktım ki bu gerekçe, şey bir gerekçe yani. Felsefi açıdan e, çok basit bir gerekçe. Gidim dedim ki buna, bak dedim, sen e, kızdırıyorsun onu zaten. Sen burada suçlu sensin. Ama ikincisi, eee, onun kızdığını kızmasını anlam yükleyemememin de sorumlusu sensin. <gülüyor> Bak şimdi dedim, bir kızgın suratı görmek için senin başka ne türlü bir imkanın var? Var mı? Yok yani. Şimdi ben kızayım da gideyim aynaya bakayım kızgın surat nasıl oluyor? Onu bir okuyayım, anlam yükleyeyim, anlamlandırayım diyemezsin. Gidene hı hı. kadar kızgın geçer. Geç. Bak dedim Allah sana orada ne güzel bir enstantane fırsatı vermiş. Kızınca, bir de kızmanın türüne göre de surat şekilleri değişir. Kardeşim o 500 milyon dolara satılan resimlerin özelliği ne? 500 sene önce yapılan. Surata o ressam anlam yüklediği için yüklediği anlam, kızgınlık, sevgi, endişe, mesela <gülüyor> son akşam yemeği de insanın havarileriyle yedi bir resim var, değeri biçilmiyor. Niye? <gülüyor> Çünkü o oradaki insanların hepsinin yüzüne endişe, korku, pişmanlık, umut Şeylerini yerleştirme. Bu kolay bir iş değil. Bu düşünme istiyor. E dedim şimdi bakın oradan müthiş bir malzeme var. Hatta dedim sen onun kızmasını kıymet bil bir daha çevirerek git başka bir sebeple kızdır onu ki. Morfolojisi değişik bir morfoloji gör. <gülüyor> Anlam yükle şeyin gelişsin. Ya hocam dedi hakikaten dedi ya dur bir deneyim falan. Ne bilmiyorum ne yaptı. Şimdi e, bütün bütün e, günlük hayatta şimdi ben görüyorum birbiriyle anlaşabilen iki kişiye rastlamıyorum. Aynı yerde çalışıp yani çıkar ilişkisi söz konusu olan yerde. Bu kafa katmanlarının çalıştığı yerde de öyle. Birbiriyle dövüşmeyen, didişmeyen, sürtüşmeyen iki kişiye rastlayamıyorum. Tek sebebi bu beşeri düşünmeyi yapamaması animal biyolojik düşünmenin egemenliğinde olmasından dolayı. Bütün sıkıntılarımız bundan mı hocam? Evet. Ekonomik sıkıntılar vesaire o yani oradan. yaşadığımız bütün sorunlar oradan. beşeri düşünememekten Tabii. geliyor? Tabii. Bir kere bakın ee, şimdi nesilden nesile e, katma değeri yüksek yani aklın katma değeri yükselmesi lazım. Yükselmesi lazım ki bir sonraki nesle göre iş ortamları yaratılabilsin. Yaratamıyoruz. Çünkü yeni neslin aklı gittikçe daha biz geliyor. Üniversitede görüyorum. Ki bizim üniversite iki milyon öğrencinin girdiği sınavda ilk elli binde giren öğrenciler. Hocam biz geliyor yani. Anaokulunda, ilkokulda duyması gereken şeyleri üniversitede duyuyor yani. E bunu ne yapacak? Şimdi onlara biz tabii onun çağına göre katma değeri yüksek, e, geliri yüksek, iş imkanları yaratamıyoruz. Niye? E onu yaratacak olan bizim kafa katmanı bizim kafa katmanı efendim, e, kendisi himmete muhtaç bir dede nerede kaldı? Gayrıya himmete de yani. Çok var burada da yani. Hmm. Şimdi hocam dediniz de ilk 50 bine giren çocuklar hmm. geliyor diye okula. O zaman sistemde normal <gülüyor> eğitim sistemindeki o hani kriterde öğrencileri seçme kriteri de düşünmeye dayalı değil yani değil mi? Kesinlikle değil. Yani onları da anlatacağım. Bakın düşünme işlemi yapılmadan geçirilen her dakika... Kendiliğinden bir düşünme yapıyor. O da zararlı, güzüştürüyor. Ama siz kontrollü, kendinizin yönettiği, beşeri sistematik düşünme yapmadan geçirdiğiniz her dakika var olanı harcıyor. Azalıyor, eksiliyor. Şarj gibi eksiliyor. Bilakis sizin bunun var olanı korumanız ve onu her geçen gün genişletmeniz lazım ki. İnsanlığın şeyi her geçen gün müthiş genişliyor. Sizin oralara yetişmeniz mümkün değil yani. Yani varlığı sürdürmek bu akıl çapıyla, bu düşünmesizlikle yani mümkün değil. Yani hayattan lezzet alınmıyor. Bakın doğal şeylerde tat vardır, hı hı. lezzet yoktur. Lezzet insan ürünüdür. İnsan da öyle. Doğada dişilik, erillik vardır. Kadınlık, erkeklik insan ürünüdür. Onun için elin bunlara birine maskülünite diyor, birine femininite diyor. Feminen denince bir kadına insanın ürettiği giysisiyle, makyajıyla e, tabi yani saçıyla, yürüyüşüyle edasıyla, sedasıyla hı? İnsanın ürettiği kadın demektir. Yoksa dişi ve eril hepsi aynı. Biyolojik olarak hepsi aynı. Lezzeti biz katacağız diyorsunuz. Niye şekilde malzemeleri alıp yemek yapıyoruz, pişiriyoruz, karıştırıyoruz? Bizim ürünümüz olunca lezzet oluyor. Hı -hı. Lezzet insan ürünüdür. Tat doğa ürünüdür. Bu her konuda böyle. Konuşma da öyledir, gülme de öyledir, jest mimik hareketleri bunlar hep bizim ürünümüz olacak. Hı hı. Onun için e, eskiden tabii sosyal tabakalar vardı, e, şimdi sosyal sınıflar var sosyolojik olarak. Üst sınıf dediğimiz sınıf çok büyük görev düşer. Ama üst sınıfa gelmek için asalet şartı aranır. Asalet, asil, soylu. Ne demek? En az beş asır geçmişi vardır. Beş asır boyunca sürekli kendini insani olarak insaniliğini geliştirmiştir. Geliştirmiştir. Ve topluma öncülük yapar. <gülüyor> Eskiden İstanbul'da Efendiler vardı. Beyefendiler, hanımefendiler. Ben Beşiktaş'ta büyüdüm. Çocukluğumda son demlerine rastladım yani kırıntılarına Osmanlı'dan. Şimdi Allah muhafaza, cürcuna. Üst tabakanın diğer tabakaları yukarıya çıkarma görevi var. Ama şimdi üst tabakaya neyle çıkılıyor? Asansörle çıkılıyor bir siyasal dış güç desteği bir ekonomik para kazanma ile üst sınıf oluyor ama kendisi alt sınıf ayak takımı hala evet. tabi üst sınıfın yemek kültürü ayrıdır, kültürü vardır konuşma kültürü ayrıdır edebiyatı ayrıdır tatlıdır, lezzetlidir yani yemekleri lezzetli olur Aşkları bile farklı olur. Öyle biyolojik, animal, hormonal aşk olmaz. Aşk da iki tane. Biri hormonal, hı hı. öbürü romantik. Hüminal yani aşk. O tamamen zaman iste, isteyen, işlemek isteyen, bilgi isteyen, kendini işlemek isteyen yani. Bitmeyen bu ikinci bahsettiğiniz mi o zaman? Şimdi tabi onlara da birine hormonal aşk diyoruz, ona emotional, duygusal, hı hı. öbürüne e, bitmeyen romantik aşk sensational diyoruz, duygululuk. Hı hı. Bakın duygusallık iyi değildir ama duygululuk çok iyidir. Çünkü o insan ürünüdür. Bir değer var orada, bir felsefe, bir fikir var, bir tat var, insan çabası, emeği var. Ve onunla beraber insanın oluşması var. E bunlardan kimsenin haberi yok. Olsa bile verilmiyor, işlenmiyor, eğitilmiyor. Bunlar öğretimle de olacak şeyler değil. Evet bu aşk konusuna da daha sonra biraz izleyebiliriz animal düşünmeden bahsederken. Aslında ama hocam bir dakikamız kaldı. Öyle Kısaca mi? ne söylemek isterseniz ha, artık son sözlerinizi alayım. Evet ben teşekkür ediyorum. İnşallah faydalı oluruz. Her hafta perşembe günleri akşam 8'de burada oluruz. Ne kadar gider bilmiyorum. Ee, e, fakat e, biz elimizden geldiği kadar şey yapacağız haftaya da bu bir girişti aslında. Evet. De. Asıl teknik şeylere gireceğiz. Fakat tabii bu konular çok zor konular, sıkıcı konular. Ben olabildiğince sulandırarak anlatacağım yani ki çok katıdır yani e, inceltmem lazım. Evet. Herkesin anlayacağı şekilde anlatacağım ve ben üniversitede kaç dönemdir bunu uyguluyorum. Dönem sonunda şeyler değişiyor yani hakikaten sonuç veriyor ve ben de dinleyicilerimizin e, mantaliteleri yapıları değişecek. Ama daha sonra bu dinleyicilerimize bir görev düşecek. Bunu ülkemizde egemen kılmanın öncüleri olacaklar. Evet. Hep beraber. Evet. Evet hocam teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, Çağdaş Düşünmenin sonuna geldik artık. Kapatacağız programı. Haftaya, Perşembe tekrar Profesör Doktor Niyazi Kahveci ile birlikte olacağız. Burada olacağız. iki saat boyunca bu konuları alacağız yine. Aklı, düşünmeyi konuşacağız. Çağdaş Düşünmeyi konuşacağız ve konuları genişleteceğiz. Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü tekrar kutluyorum. Tüm kadınlarımızın emekçi kadınlar gününü kutluyorum ve toplumun dayattığı, Cinsiyet kimlikleriyle, cinsiyet rolleriyle değil de kendi fikrine sahip, kendi vicdanına sahip kadınlarımızın artması temennisiyle. Yani fikri hür, vicdanı hür, aklı hür kadınların artması temennisiyle diyorum. Ve eşitlikte unutmayalım ki e, erkek egemenden kurtulmak da yine özgür düşünmeyle, özgür düşünceyle ortaya çıkacaktır. Noktalayalım. Haftaya tekrar. Saatlerimiz 20.00, 0 20 gösterdiğinde çağdaş düşünmeyle karşınızda olacağız. as saça